Sonra bu dünyada hayatın gayesi ve hayatın hayatı iman olduğunu bilen bu yorulmaz ve tok olmaz yolcu kendi kalbine dedi ki Aradığımız zatın sözü ve kelamı denilen bu dünyada en meşhur ve en parlak ve en hakim ve ona teslim olmayan herkese her asırda meydan okuyan Kur'an-ı mucizül beyan namındaki kitaba müracaat edip o ne diyor bilelim fakat en evvel bu kitap bizim halikimizin kitabı olduğunu ispat etmek lazımdır, diye taharriye başladı. Bu seyyah, bu zamanda bulunduğu münasebetiyle, en evvel manevi icaz Kur'aniyenin lem'aları olan, Risale-i Nur'a baktı ve onun 130 risaleleri, âyat-ı Furkaniyenin nükteleri ve ışıkları ve esaslı tefsirleri olduğunu gördü. Ve Risale-i Nur, bu kadar muannit ve mülhit bir asırda, her tarafa hakaik Kur'aniyeyi mücahidane neşrettiği halde, karşısına kimse çıkamadığından ispat eder ki, onun üstadı ve menbaı ve mercii ve güneşi olan Kur'an, semavidir. Beşer kelamı değildir. Hatta, resail Nur'un yüzer hüccetlerinden bir tek hücceti Kur'aniyesi olan, 25. söz ile, 19. mektubun ahiri, Kur'an'ın kırk vecihle mucize olduğunu öyle ispat etmiş ki, kim görmüş ise değil tenkit ve itiraz etmek, belki ispatlarına hayran olmuş, takdir ederek çok sena etmiş, Kur'an'ın veci icazını ve hak kelamullah olduğunu ispat etmek cihetini Risalet-i Nur'a havale ederek, yalnız bir kısa işaretle, büyüklüğünü gösteren birkaç noktaya dikkat etti. Birinci nokta. Nasıl ki Kur'an, bütün ile ve hakkaniyetine delil olan bütün ile Muhammed aleyhisselatu vesselamın bir mucizesidir. Öyle de Muhammed aleyhisselatu vesselam da bütün mucizatıyla ve dera ile nübüvveti ve kemaleti ilmiyesi ile Kur'anın bir mucizesidir ve Kur'an kelamullah olduğuna bir hüceti katasıdır. İkinci nokta: Kur'an bu dünyada öyle nurani ve saadetli ve hakikatli bir surette bir tebdil hayatı, ile beraber. İnsanların hem nefislerinde, hem kalplerinde, hem ruhlarında, hem akıllarında, hem hayatı şahsiyelerinde, hem hayatı ictimaiyelerinde, hem hayatı siyasiyelerinde öyle bir inkılap yapmış ve idame etmiş ve idare etmiş ki 14 asır müddetinde her dakikada 6666 ayetleri kemal ihtiramla hiç olmazsa 100 milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor ve insanları terbiye, ve nefislerini tezkiye, ve kalplerini tasfiye ediyor. Ruhlara inkişaf ve terakki, ve akıllara istikamet ve nur, ve hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın misli yoktur, harikadır, fevkaladedir, mucizedir. Üçüncü nokta. Kur'an, o asırdan ta şimdiye kadar öyle bir belagat göstermiş ki, Kabe'nin duvarında altın ile yazılan en meşhur ediplerin muallakati Sebân amıyla şöhretçi arkasidelerini o dereceye indirdi ki, Lebidin kızı babasının kasidesini Kabe'den indirirken demiş: Ayata karşı bunun kıymeti kalmadı. Hem bedevi bir edip Fesda bima tukmar ayetini işittiği vakit secdeye kapanmış. Ona demişler: Sen Müslüman mı oldun? O demiş: Hayır, ben bu ayetin belâgatına secde ettim. Hem ilmi belâgatın dâhilerinden Abdül Kahiri cürcani ve Sekkâki ve zemahşeri gibi binlerle dâhi imamlar ve mütefennin edipler icma ve ittifakla karar vermişler ki Kur'anın belâgatı takat-ı beşerin fevkindedir, yetişilmez. Hem o zamandan beri mütemadiyen meydanımı arazeye davet edip mağrur ve enaniyetli ediplerin ve velilerin damarlarına dokundurup gururlarını kıracak bir tarzda der ya bir tek surenin mislini getiriniz veyahut dünyada ve ahirette helaket ve zilleti kabul ediniz diye ilan ettiği halde o asrın muannit velileri bir tek surenin mislini getirmekle kısa bir yol olan muarazayı bırakıp uzun olan ve can ve mallarını tehlikeye atan muharebe yolunu ihtiyar etmeleri ispat eder ki o kısa yolda gitmek mümkün değildir. Hem Kur'an'ın dostları, Kur'an'a benzemek ve taklit etmek şevkiyle, ve düşmanları dahi, Kur'an'a mukabele ve tenkit etmek sevkiyle, o vakitten beri yazdıkları ve yazılan, ve telahuk-ı efkar ile terakki eden milyonlarla Arabi kitaplar ortada geziyor. Hiçbirisinin ona yetişemediğini, hatta en adi adam dahi dinlese, elbette diyecek, bu Kur'an bunlara benzemez ve onların mertebesinde değil. Ya onların altında veya umumunun fevkinde olacak. Umumunun altında olduğunu dünyada hiçbir fert, hiçbir kafir, hatta hiçbir ahmak diyemez. Demek mertebey belagatı umumun fevkindedir. Hatta bir adam Subhâlillâhi mâ fîs semâvâti vel ard ayetini okudu. Dedi ki: bu ayetin harika telakki edilen belagatını göremiyorum. Ona denildi: "Sen dahi bu seyyah gibi o zamana git, orada dinle." O da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki, mevcudat-ı perişan, karanlık, camit ve şuursuz ve vazifesiz olarak hali, hatsiz, hudutsuz bir fezada, kararsız, fani bir dünyada bulunuyorlar. Birden Kur'an'ın lisanından bu ayeti dinlerken gördü. Bu ayet kainat üstünde, dünyanın yüzünden öyle bir perde açtı ve ışıklandırdı ki bu ezeli nutuk ve bu sermediği ferman asırlar sıralarında dizilen zih şuurlara ders verip gösteriyor ki bu kainat bir cami kebir hükmünde başta semavat ve arz olarak umum mahlukat hayat darane zikir ve tesbihte Vazife başında cu huruşla mesu'dane ve memnunane bir vaziyette bulunduruyor diye müşahede etti ve bu ayetin derece-i belagatını zevk ederek sair ayetleri buna kıyasla Kur'an'ın Zemzemeyi belagatı arzın nısfını ve nev'i beşerin humsunu istila ederek haşmeti saltanatı kemali ihtiramla 14 asır bila idame ettiğinin binler hikmetlerinden bir hikmetini anladı. Dördüncü nokta. Kur'an, öyle hakikatlı bir halavet göstermiş ki, en tatlı bir şeyden dahi usandıran çok tekrar, Kur'an'ı tilavet edenler için değil usandırmak, belki kalbi çürümemiş ve zevki bozulmamış adamlara tekrarı tilaveti, halavetini ziyadeleştirdik eski zamandan beri, herkes cemüsellem olup, darbu mesel hükmüne geçmiş. Hem öyle bir tazelik ve gençlik ve şebabet ve garabet göstermiş ki, On dört asır yaşadığı, ve herkesin eline kolayca girdiği halde, şimdi nazil olmuş gibi tazeliğini muhafaza ediyor. Her asır, kendine hitap ediyor gibi bir gençlikte görmüş. Her taife-i ilmiye, ondan her vakit istifade etmek için, kesretle ve mebzuliyetle yanlarında bulundurdukları, ve üslubu ifadesine ittiba ve iktida ettikleri halde o, üslubundaki ve tarzı beyanındaki garabetini aynen muhafaza ediyor. Beşincisi, Kur'an'ın bir canahı mazide, bir canahı müstakbelde, kökü ve bir kanadı eski peygamberlerin ittifaklı hakikatleri olduğu ve bu onları tasdik ve teyit ettiği ve onlar dahi tevafukun lisanı haliyle bunu tasdik ettikleri gibi. Öyle de evliya ve asfiya gibi ondan hayat alan semereleri ve hayatdar tekemmülleriyle şecere-i mübarekelerinin hayatdar, feyizdar ve hakikat medar olduğuna delalet eden ve ikinci kanadının himayesi altında yetişen ve yaşayan velayetin bütün hak tarikatları ve İslamiyetin bütün hakikatlı ilimleri, Kur'an'ın aynı hak ve mecma hakik ve camiyette misilsiz bir harika olduğuna şehadet eder. Altıncısı, Kur'an'ın altı ciheti nuranidir. Sıdk ve hakkaniyetini gösterir. Evet, altında hüccet ve bürhan direkleri. Üstünde sikke-i icaz lemaları. Önünde ve hedefinde saadet idarein hediyeleri. Arkasında noktayı istinadı, vahy semavi hakikatları, Sağında hadsiz ukul müstakimenin delillerle tasdikleri. Solunda selim kalplerin ve temiz vicdanların ciddi itminanları ve samimi incizapları ve teslimleri. Kur'an'ın fevkalade harika, metin ve hücum edilmez bir kal'a-i semaviye -i olduğunu ispat ettikleri gibi, altı makamdan dahi onun aynı hak ve sadık olduğuna ve beşerin kelamı olmadığına, hem yanlış olmadığına imza eden, başta bu kainatta daima güzelliği izhar, iyiliği ve doğruluğu himaye, ve sahtekarları ve müfterileri imha ve izale etmek adetini bir düsturu faaliyet ittiaz eden bu kainatın mutasarrıfı o Kur'an'a alemde en makbul, en yüksek, en hakimane bir makamı ı hürmet ve bir mertebe-i muvaffakiyet vermesiyle onu tasdik ve imza ettiği gibi İslamiyet'in menbaı ve Kur'an'ın tercümanı olan zatın aleyhissalâtü vesselam herkesten ziyade O'na itikat ve ihtiramı ve nüzulü zamanında uyku gibi bir vaziyeti naimanede bulunması, vesair kelamları O'na yetişememesi ve bir derece benzememesi ve ümmiyetiyle beraber gitmiş ve gelecek hakiki hadisatı ı kevniye Kur'an ile tereddütsüz ve itminan ile beyan etmesi, ve çok dikkatli gözlerin altında hiçbir hile, hiçbir yanlış vaziyeti görülmeyen o tercümanın bütün kuvvetiyle Kur'an'ın her bir hükmüne iman edip tasdik etmesi ve hiçbir şey onu sarsmaması Kur'an semavi hakkaniyetli ve kendi Halık Rahim'inin mübarek kelamı olduğunu imza ediyor. Hem nevi insanın humsu belki kısmı azamı Göz önündeki o Kur'ana müncezibane ve dindarane irtibatı ve hakikatperestane ve müştakane kulak vermesi ve çok emarelerin ve vakıaların ve keşfiyatın şehadetiyle cin ve melek ve ruhanilerin dahi tilaveti vaktinde pervane gibi hakperestane etrafında toplanması, Kur'anın kâinatça makbuliyetine ve en yüksek bir makamda bulunduğuna bir imzadır hem nev'i beşerin umum tabakaları en gabi ve amiden tut ta en zeki ve alime kadar her birisi Kur'an'ın dersinden tam hisse almaları ve en derin hakikatları fehmetmeleri ve yüzlerle fen ve ulûmu İslamiyenin ve bilhassa şeriat-ı kübranın büyük müçtehitleri ve usulü din ve ilmi kelamın dahi muhakkikleri gibi her tayfe kendi ilimlerine ait bütün hacatını ve cevaplarını Kur'an’dan istihraç etmeleri Kur'an membağı hak ve madeni hakikat olduğuna bir imzadır. Hem edebiyatça en ileri bulunan Arap edipleri İslamiyete girmeyenler, şimdiye kadar muarazaya pek çok muhtaç oldukları halde, Kur'an'ın icazından yedi büyük veçi varken, yalnız bir tek veçi olan belagatının tek bir surenin mislini getirmekten istinkafları ve şimdiye kadar gelen ve muaraza ile şöhret kazanmak isteyen meşhur belilerin ve dahi alimlerin onun hiçbir veci icazına karşı çıkamamaları ve acizane süküt etmeleri Kur'an mucize ve takat-ı beşerin fevkinde olduğuna bir imzadır. Evet, bir kelam kimden gelmiş ve kime gelmiş ve ne için denilmesiyle kıymeti ve ulviyeti ve belagatı tezahür etmesi noktasından Kur'an'ın misli olamaz ve ona yetişilemez. Çünkü Kur'an, bütün âlemlerin Rabbi ve Hâlıkının hitabı ve konuşması ve hiçbir cihette taklidi ve tasannu ihsas edecek bir emare bulunmayan bir mükâlemesi ve bütün insanların, belki bütün mahlukatın namına mebus, ve nevi beşerin en meşhur ve namdar muhatabı bulunan ve o muhatabın kuvvet ve büsbatı imanı koca İslamiyeti taraş edip sahibini kabı Kavseyn makamına çıkararak muhatab-ı Samedaniye mazariiyetiyle nüzul eden ve saadet idareine dair ve hilkat-ı kainatın neticelerine ve ondaki rabbani maksatlara ait metaili ve o muhatabın bütün hakayık-ı İslamiyeyi taşıyan en yüksek ve en geniş olan imanını beyan ve izah eden ve koca kainatın bir harita, bir saat, bir hane gibi her tarafını gösterip çevirip onları yapan sanatkarı tavriyle ifade ve talim eden Kur'an-ı mucizül beyanın elbette mislini getirmek mümkün değildir ve derece-i icazına yetişilmez hem Kur'an'ı tefsir eden ve bir kısmı 30 40 hatta 70 cilt olarak birer tefsir yazan yüksek zekalı müdakkik binlerle mütefennin ulemanın senetleri ve delilleriyle beyan ettikleri Kur'an'daki hadsiz meziyetleri ve nükteleri ve hasiyetleri ve sırları ve ali manaları ve umuru gaybiyenin her nevinden kesretli gaybi ihbarları izhar ve ispat etmeleri ve bilhassa Risale-i Nur'un 130 kitabının her biri Kur'an'ın bir meziyetini, bir nüktesini kat'i bürhanlarla ispat etmesi ve bilhassa Mucizatı Kur'aniye Risalesi ve Şimendifer ve Tayyare gibi medeniyetin harikalarından çok şeyleri Kur'an'dan istihrac eden 20. sözün ikinci makamı ve Risale-i Nur'a ve elektriğe işaret eden ayetlerin işaretatını bildiren İşarat-ı Kur'aniye namında 1 ve huruful-kur'aniyen ne kadar muntazam, esrarlı ve manalı olduğunu gösteren Rumuzatü Semaniye namındaki 8 küçük risaleler ve sûre i Fet'in ahirki ayeti beş vecihle ihbar-ı gaybî cihetinde mucizeliğini ispat eden küçük bir risale gibi Risale-i Nur'un her bir cüzü Kur'an'ın bir hakikatını, bir nurunu izhar etmesi, Kur'an'ın misli olmadığına ve mucize ve harika olduğuna ve bu alemi şahadette, alemi gaybın lisanı ve bir Allamul Guyub'un kelamı bulunduğuna bir imzadır. İşte altı noktada ve altı cihette ve altı makamda işaret edilen Kur'an'ın mezkür meziyetleri ve hasiyetleri içindir ki haşmetli hakimiyeti nuraniyesi ve azametli saltanatı kutsiyesi Asırların yüzlerini ışıklandırarak, zeminin yüzünü dahi 1300 sene tenvir ederek, Kemali ihtiramla devam etmesi hem o hasiyetleri içindir ki Kur'an'ın her bir harfi hiç olmazsa on sevabı ve on hasenesi olması ve on meyveyi baki vermesi, hatta bir kısmı ayatın ve surelerin her bir harfi yüz ve bin ve daha ziyade meyve vermesi ve mübarek vakitlerde her harfin nuru ve sevabı ve kıymeti ondan yüzlere çıkması gibi kutsi imtiyazları kazanmış diye dünya seyyahı anladı ve kalbine dedi İşte böyle her ciyetle mucizatlı bu Kur'an surelerinin icma ile ve ayatının ittifakıyla ile ve envarının tevafuku ile ve semerat ve asarının tetabuku ile bir tek vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfat ve esmasına delillerle ispat suretinde öyle şahadet etmiş ki bütün ehli imanın hatsiz şahadetleri onun şahadetinden tereşüh etmişler. İşte bu yolcunun Kur'an'dan aldığı dersi tevhid ve imana kısa bir işaret olarak birinci makamın on yedinci mertebesinde böyle: La ilaha illallahul Vacibul Vücudil wajidul ahaadul ladi dal ala wujub wujudhi. في وحدته القرآن المعجز البيان المقبول المرغوب لأجناس الملك والإنس والجان المكروء كل آياته في كل دقيقة بكمال الاحترام بألسنة مئات مليون من نوع الإنسان الدائم سلطنته القدسية على أقطار الأرض والأكوان وعلى وجوه الأعصار والزمان والجاري حاكميته المعنوية النورانية على نصف الأرض وخمس البشر في أربعة عشر عصرا بكمال الاحتشام وكذا شهد وبرهن بإجماع سوره القدسية السماوية وباتفاق آياته النورانية الإلهية وبتبافك أسراره وأنواره وبتضابك حقائقه وثمراته وآثاره بالمشاهدة والعيان دن المشتر